ilgili e, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde diyor ben ruhumdan ona üfledim. Hı. Diyor hani ya. Işte, e, İsa. İsa aleyhisselam hakkında bazı şeyler hakkında. Şimdi buradan hareketle bazı e, böyle piyasada dolanan yanlış düşünceli sahipler insanlar var. Diyor ki ruh e, ezeli değildir. Ebedidir. Yani ruh hem ezelidir hem de e e ebedidir diyor yani. Ruhun, yaratılışın başlangıcı yoktur. Hmm. Ben anlatabiliyor muyum acaba? bu evet. muyum? Mu? Ha. Anlaşıldı efendim. Ha. Bir de ikincisi bu Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim birçok ayetlerde Kur'an Arapçadır diyor. Zaten birçok ayetlerde var bu. Fakat aynı düşünceye sahip insanlar diyor Kur'an Arapça değil Rabçadır. Hmm. Böyle şeklinde böyle insanlar aslında yerine çalışan bir takım zümreler var. Bunlar hakkında bir açıklama yaparsanız çok memnun kalırız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı Şimdi, akşamlar. Remzi Bey'e selam olsun diyelim. Efendim ezeli olan, ebedi olan tek varlık var. O da Hazreti Allah'tır. Biz varlıkları iki kısım ayırıyoruz. Birisi yaratılmamış, yaratan, Evveli bulunmayan Hazreti Allah'tır. Allah'ın dışındaki bütün varlıklar. Buna ruh da dahil, can da dahil, melekler de dahil, cinler de dahil, galaksiler de dahil, bütün varlıklar dahil. E, hepsi yaratılmıştır, mahlukattır. E, dolayısıyla yani ruh e, ezelidir, evveli yoktur diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de mesela Kur'an-ı Kerim'e de ruh deniyor. Cebrail Aleyhisselam'a da ruh deniyor. İnsana, bedenimize canlık veren, elle tutamadığımız, gözle görmediğimiz varlığa da ruh diyoruz. es Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı beden kısmını yarattıktan sonra ve fihi فِيهِمِ Ruhi Ben ona ruhumdan üfledim. Şimdi bir kısım insanlar burada ve nefahtu fihi yani fi Adem'e demek Adem'e üfledim nereden min ruhi Ohumdan. kendimden bir parça ona verdim gibi algılıyor. Öyle değil. Ruh da bir varlıktır. Yeryüzünde mesela ağdî inni ağdî vasiyet mesela benim yeryüzüm diyor. Yani bu nispet yastı. Tıpkı bunu gibi ruhi yani benim yani yeryüzünde Allah'ın ruh da Allah'ın göklerde Allah'ın Tüm varlıklar Allah'ın, buna nispet yesleniyor. Mesela Ahmed'in kitabı gibi, Hı. yani Allah'ın ruhu, yani o da ruhi dediği Allah'ın ruhu demek. Ya, o i̇nne da yaratılmış bir şey. İnne azizliği yani. gibi, tıpkı yani Hı. benim e, yeryüzüm. Mesela inne kitabı benim kitabım dediği zaman Allah'ın kitabı demektir. Ruhi onun, yani benim ruhum yani Allah'ın ruhu demektir. Dolayısıyla ruh da e, Allah'ın bir varlığıdır. İnsan dediğimiz varlık ruh ve bedenden oluşuyor. Efendim, bedenin aslı topraktır, su ve toprak karşımlıdır. İnsan ölünce e, aslına dönüyor, ruhu, alemi berzahta yaşamaya devam ediyor. E, kıyamet kopunca, e, efendim, Peygamberimizin bir hadisi şerif var. İnsan ölünce bütün bedeni çürür, toprağa dönüşür ancak e, kuyruk sokumunda bir parçası toprağa kalır. Tıpkı mesela sonbaharda kuruyup e, toprak simsiyah olduğu gibi İlkbaharda havalar ısınca, yağmurda yağınca o bizim yok zannettiğimiz işte tohumdan yeniden e, bitkiler e, ortaya çıktığı gibi e, insan da kıyamet kopunca Allah'ın emriyle e, o ruhuyla e, kuyruk sokumundaki acbü zem diye geçiyor hadis-i şerifte. E, o kuyruk sokumundaki o e, çürümeyen, yok olmayan e, delim ki hücresinden, parçasından hı hı. yeniden beden kısmı inşa edecek ruhuyla Bütünleşecektir. Dolayısıyla yani ruh ezelden birisi vardır, yaratılmamıştır demek Kur'an'a uygun değil. Bu bilmem. Peki ebedi midir hocam ikinciye geçmeden? Efendim. Ruh ebedi midir? E, yani ruh ebedi midir? Yani, yani ezeli ruh, değil dedik. E, yani ruh bedene canlılık veren şeydir. Ölümü ile beden canlılığını e, yitiriyor. Hı hı. Ama Yeniden yani ruh kısmı, alemi berzahta yani ruhlar alemi var. Yani bedenden ayrılan ruh e, e, kabir hayatında veya alemi berzahta ayetle sabit olan bir hususlu orada yaşamaya devam ediyor. Tamam mı? Hı hı. Yani tek başına ruh bir anlam ifade etmiyor. Bedenle evet. bütünleştiği zaman insan oluyor. Bedenden ayrılınca şimdi bak, suyu düşünün. Su Nedir? H2O değil mi? h 2 hidrojen, bir oksijendir. İkisi bir arada kaynaştığı zaman sudur. Bunu ayrıştırırsanız siz birisi oksijendir, birisi hidrojendir. Hidrojen, yani gaz. birisi yakıcı, birisi artık su diye bir şey olmaz. Tıpkı bunun gibi yani ruh artı beden ikisinin sadece ruh değil bizim duygularımız da var. Değil mi? Evet. Aklımız var mesela. Yeteneklerimiz var. Buna bir bütün ama insana bedene canlığı veren şey ruhtu o ruhla beden birbirinden ayrılınca, yani bu ruh nerede? Yani bu ruh insanın her tarafında var. Yani uz uzuvlarının bedeninin her bir parçasında var. Zaten o oradan çekilince, işte bizim Türkçe'de can ve ten can ve ten dediğimiz şeydir. Yani ikisi birbirinden ayrılınca insan olma özelliği kayboluyor. Tıpkı oksijenle hidrojenin birbirinden ayrılması gibi. Efendim, oksijenle iki, Bir oksijen 2-3 dereceni zaman yeniden su olduğu gibi işte kıyamet kopunca da Allah beden kısmını yeniden yaratacak, ruhla bütünleşecek ve insan dirilecek, maşar yerinde toplanacak. Yani kabirden kalkacak. Yani bu işte tıpkı e, su örneğinde olduğu gibi. Evet. Ana, anlatabildim miyim? Anlatabildim mi? Yani Bak şimdi e, insan insanın şeyi yok oluyor diye bir şey yok. İnsan kemik çürünce ne oluyor? Yok oluyor. Toprak oluyor. Toprak oluyor. Yok evet. oluyor diye bir şey yok. İnsan olmaktan çıkıyor. Hı. Ama onun hücreleri toprakta var olmaya devam ediyor. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi toprakta bir varlık değil mi? Doğrudur. Yani diyelim ki ikimiz öldük. Şuraya defnettiler. 10 sene sonra kemiklerimiz filan toprak oldu. Onu aldılar bir saksıya koydular. Artık o yani tozu diyelim en azından hani bazı yerlerde insanı yakıyorlar yakınca toz haline geliyor. Toz dediğimiz şey kül yani kül de bir varlıktır öyle değil mi? Yani bütünüyle yok olmuyor ama ne oluyor insan olmaktan çıkıyor yani aslına dönüyor. Küllü şeyin yerciği ile aslı her şey aslına dönüyor. Bizim aslımız nedir? Topraktır. Toprakla su karışımıdır. Biz de toprakla su karışımı olarak oraya dönüyoruz. Yani başka bir varlık olarak devam ediyoruz. Yani yok olmayı Böyle anlamamız lazım. Öyle değil mi? Yani bizim evet. kemiğimiz toprağa dönüşünce, etimiz toprağa dönüşünce başka bir varlığa dönüş oluyor. Yani tıpkı işte e, suyla oksijenin, yani sudaki oksijenle hidrojenin ayrışma, ayrılmış, ayrışması gibi. Su olmaktan çıkıyor. Su değil ama hiç de yok olmuş değil. İşte hidrojen olarak var, oksijen olarak var. Evet. öyle düşünmemiz lazım hocam Bey'in diğer sorusu var Kur'an-ı Kerim efendim, Kur Arapça, Arapça değildir Arapça dilde, öyle saçmalık olur mu? lisanen arabiyyen Kur'an-ı Kerim Arapça açıkça Kur'an-ı Kerim Arapça bir dil olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Arapça diye bir dil yok ki şimdi bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamı ama Allah kelamı e, insan lafzıyla yani Arapça bir lafızla bize inmiş Buna tenezül diyoruz biz. Tenzil diyoruz. İnzal diyoruz. Şimdi mesela vahiy meleği Cebrail Allah'tan aldı bize getirdi. Mesela bunun felsefeler tarafından tartışması yapılmış. Bir kısmı diyor ki efendim manayı Allah Cebrail Allah'tan aldı. Arapça lafızlara dönüştürdü. Peygamberimize verdi. Galiba ondan bahsediyorlar. Bir kısmı da diyor ki hayır şey yaptı yani Vahimele'yi Cebrail e, manayı değil, lafzı aldı, verdi. Arapça olarak aldı. Tabii. Tabi. Yani benim kanaatim de o sigametlidir. Ben mesela Kur'an-ı Kerim'le ilgili birçok e, yayınlamış, en, makarnam, kitabım var. E, İslam'ın ana kaynakları Kur'an ve Sünnet diye bir kitabım var. Diyanet İşler Başkanlığı yayını. Ben orada çalıştım. O da benim şahsi kanaatim ki çoğunluğun kanaatinde budur. Öyle diyenler var ama e, Vahimele'yi Cebrail ve Lafzıyla, manasıyla birlikte alıp peygamberimize getiriyor. Yani şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, kelimelerinin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu ve ayetlerin dizilişi tevkifidir. Tamamen Allah'a aittir. Zaten Kur'an-ı Kerim kendisine kelamullah diyor. Allah kelamıdır. O kelam kelimesi hem lafızla hem manayla. Mesela Tevrat'ın dili Başkaydı mesela. Değil mi? İncil'in dili başkaydı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdi ve bunun Arapça olduğunu da Kur'an-ı Kerim'i bizzat kendisi söylüyor. Kur'an-ı Kerim söyleyip dururken yok bu Arapça değil demek haşa. Yani Kur'an'ı yalanlamak olur. O çok tehlikeli bir şey. Yani burada e, Yani bu var ki... derken Allah kelamı demek istiyorlar ama dili olarak e, şimdi ben size bir soru sorsam. Siz ilahiyat mevzuluyorsunuz. Allah'ın dili nedir? Arapça mı, Türkçe mi, Farsça mı, İngilizce mi? Böyle bir şey var Öyle mı? Böyle bir şey yok, doğru. Öyle bir şey yok tabii. Yani siz eğer Rab'de derseniz ha Allah'ın bir lisanı var, dili var onu da, o dilde Rabçadır diyorsun. Böyle bir şey yok. Bu tamamen demagojiden başka bir şey değil. Yani hazır ortada bir hüküm varken, Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadesi tabii, varken, takım yani, diyor, tabii. takım akli yorumlara Arabi. gitmek pek tabii de akli şey görünmüyor aslında. Tabii. Yani o zaman biz Allah'a bir dil isnat ediyoruz. Allah'ın bir dili var. konuşulur bir dili var. O da Rabçe bir dil diyor. Böyle hmm. bir şey yok. Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'dan, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar her topluma bir peygamber göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan 25 tanesinin veya 28 tanesinin adı geçmekte, işte kısa veya uzun e, kıssalarından hayat hikayelerinden bahsediyor. Ama Allah'ın bizzat kendisi diyor ki ey peygamberim, daha sana hayat hikayelerini anlatmadığımız, isimlerini bildirmediğimiz nice peygamberler var diyor. Estağfirullah ve immin ümmetin illa halafiyâ nezir Hiçbir toplum yoktur ki o topluma bir uyarıcı peygamber gelmiş olmasın. E, Andolsun ki biz her topluma bir peygamber gönderdik diyor. Tabi yeryüzünde ne kadar toplum vardı bilemiyoruz sayısını. Ne kadar varsa yani dedim ki bir milyon toplum varsa bir milyon peygamber geldi demek. Dediğim hadis-i şeriflerde 124 bin 240 bin peygamber şeyinden bahsediliyor. Ama bunun sayısını biz e, kesin olarak bilmiyoruz. Kesin olarak bildiğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın her topluma bir peygamber gönderdiğini ve her peygamberi de, peygambere verdiği kitabı da gönderildiği toplumun diliyle geldi. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim bu ayetlerinden hareketle mesela kaç bin yıl önce veya milyon yıl önce dili Türkçe olan da bir peygamber gelmiştir ve ona da bir Vahiy geldiyse o vahiyin dili de Türkçedir veya Farsça veya İngilizce yani eskiden veya Sümerce neyse. Hı hı. Yani he, biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik diye ayet-i kerime var. Bütün bunlar ortadayken e, bu Remzi Bey'in sorduğu türden söylemleri dile getirenler hakikati doğruyu bilmeden ezbere konuşuyorlar demektir. Evet.